Vuslat Kapısı Mevlana Ali bin Hüseyin Safi Reşahat adlı eserinde şöyle der. Mürid, usulüne uygun talep ettiği an matluba ulaşır. Eğer usulüne uygun talep etmezse, sırf talep etmekle matluba ulaşamaz. Mesela, Kâbe'ye gitmek isteyen bir adam belki götürür diyerek Kâbe'nin bulunduğu günün haricinde başka bir tarafa gitse oraya ulaşamadığı gibi günden güne hedefinden uzaklaşır. Öyleyse Cenabı Hakk'a kavuşmak isteyen bir pirin gönlüne girmelidir. Hakikatte Beytullah Allah dostlarının gönlüdür. Hatta âla her yerde hazırdır. O kullarının dış ve iç hallerini görür. Onların maddi ve manevi dileklerini işitir. Her yerde isteklerini vermeye güç yetirendir, kadirdir. Lakin çalışıp gayret etmezsen bin kere istesen de sana bir mevki vermez. Zira mevki kazanmak için bir kapı koymuştur. Her şeyi kapısından istemek gerekir. O halde uyanık talibin yapması gereken iş rıza ve vuslat kapısını bulup manevi makamları ondan istemektir. Şayet talip şeyhinin reddettiği şeyi reddetmez. Kabul ettiğini kabul etmez ve tam bir teslimiyetle onun gönlüne girmezse maksuda erişemez. Vuslat kapısı pirin gönlüdür. Çünkü pir, hakka ulaşmaya vesiledir. Şeyh Abdülkebir hazretlerinin, Biz Allah'ı layık ve çeyle bilemeyiz, seni biliriz sözü, müride, teveccüh ve fena yolunu öğretmek içindir. Rıza ve yakınlık elde etmek için seçilen bu usul akla uygun kabul edilmez gibi görünse de hakikatte makbuldür. Ameller niyetlere göredir. Hadisine göre asıl olan niyete önem vermektir. Allah en doğrusunu bilir.